Şeytan recim bismillahir Kadın sözü aldıktan sonra sözüne devam ediyor. Diyor ki: "Zalika liya'lama anni lem akhunehu bil gayb. Bunu söylüyorum ki o benim gıyabımda kendisine hainlik etmediğimi bilsin diye. Yani Yusuf zindandayken şu anda zindanda da bulunuyorken ben onun hakkında kötü konuşmuyorum. Böylelikle benim ona kötülük yapmak isteyen, hainlik etmek isteyen birisi olmadığımı Allah'ın bilsin. Ve la lâ yehdîkeydel hainîn ve şüphesiz ki Allah hainlerin tuzağını, hilesini ne yapmaz? Doğru yola çıkarmaz. Bu birinci görüş. Yani birinci görüş bu e, azizin karısının sözlerinin devamıdır bu ayet. 52. ayet. İkinci görüşe göre ise bu Yusuf Aleyhisselam'ın sözüdür. Yani benim kadınların gelip senin huzurunda olayın gerçekliğiyle alakalı şahitlikte bulunmalarını İsteğinin sebebi isteğişimin sebebi benim ona gıyabında yani o kadının kocasına hazır olmadığı bir zamanda hainlik etmediğimin bilinmesi içindi. Ortaya çıkması içindi. Esasen Allah da efendim hainlik edenlerin hile ve tuzaklarını doğru yola çıkarmaz diye kesin bir hüküm koyuyor. Bir genelleme yapıyoruz. Hiç merak etmeyin, Allah hainlerin tuzaklarını başarıya ulaştırmaz. Er veya geç o tuzaklar bozulacaktır. Bizim ömrümüz belki onların bazı tuzakların en azından bozulduğunu görmeye yetebilir, bazılarının bozulduğunu görmeye yetmeyebilir. Amerika her gün yüzlerce tuzak hazırlıyor. Çoğu daha uygulama alanına girmeden başarısızlığa uğruyor. Bir takım tuzakları ise birkaç yıl içerisinde miadı doluyor, kullanım tarihleri bitiyor, rafa kaldırılıyor. Bir kısım uzun vadeli gibi görülen tuzaklar ise yavaş yavaş işe yaramadığı emareleri gösteriyor, ortaya çıkıyor. Çeşitli şeyler var günümüz olaylarıyla alakalı oraya girmeye gerek yok. Hatırlama gelmişler onları söylemeye gerek yok. Şimdi devam edelim. Diyor ki: "Ve ma ubri nafsi. İnennefsle amaretun bis-süi illa ma rabbi. İnne rabbi rahim." Bununla birlikte ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü nefis şüphesiz kötülüğe emreder. Kötülüğü çokça emreder. Rabbimin rahmetiyle esirgedikleri müstesna. Şüphesiz Rabbim gafurdur, rahimdir. Yusuf aleyhisselamın sözlerinin devamı ise anlaşılmasında bir mesele yok. Ama Yusuf aleyhisselam burada haşa ben de bir kötülük yaptım da onu örtbas ediyorum mu demek istiyor. Hayır. Diyor ki ben bu işi yapmadığımı söylerken kendi nefsime pay çıkarmıyorum. Esasen nefsim her nefis gibi kötülüğü emreder. <gülüyor> Fakat ben Rabbimin rahmetiyle esirgedikleri arasındayım. Böylelikle Yusuf aleyhisselam nefsini ne yapıyor? İfade ise eziyor, aşağılatıyor veya Rabbinin rahmetiyle bu işten kurtulduğunu ima ediyor. Yoksa diyor normal şartlar altında insan kendi nefsiyle baş başa kalırsa o kötülüğü işlememesi için hiçbir sebep yoktur. Rabbimin rahmetiyle ben bu kötülüklerden kurtulabildim demek istiyorum. Onun için bakın bir peygamber aleyhissalatü vesselam son peygamber. Bilhassa hayatının son yıllarında Allahumma ya mukallibel kulub sebbit kalbi ala dinik duasını sık sık tekrar ediyor. O kadar ki müminlerin annesinin dikkatini çekiyor. Diyor ki ya Rasulallah, bu duayı ne kadar çok tekrar eder oldun diyor. Ey kalpleri evülüp çeviren Allah'ım dinin üzerine benim kalbime sebat ver diyor Allah Allah bir peygamberin son peygamberin aleyhissalatü vesselam bu duayı yapmış olması bizim bu duayı dilimizden düşürmememiz için yeter Rabbimiz bizi nefsimize yine bir hadis-i şerifin dua tercümesidir Rabbim diyor Sen beni kendi nefsime Bir göz kırpacak kadar bir zaman Hatta ondan daha kısa bir süre dahi Bırakma ya Rabbi diyor Allahumme la tekilna ila anfusina, Tarfete aynin ve la ekalle min thalik Allah Allah Nefislerimize bizi bize bırakma diyor bir göz kırpacak kadar bir süre ve hatta ondan daha az bir süre bile olsa. Çünkü nefsi iyi tanıyan Yusuf aleyhisselam bir peygamber. Her özelliğini tanıyacak elbette. İnnen nefsele emmâratun bisû. Şüphesiz nefis kötülüğü çokça emreden bir varlıktır, bir şeydir. İlla mâ rahime rabbîk. Rabbi Şüphesiz benim Rabbim çok mağfiret buyurandır, çok merhamet edendir. Yani olur ki nefsi emmarenin emrine uyarak bir kötülük yaptın, iş işten geçti demeyeceksin. O nefsi emmarenin emirlerine dur diyeceksin. Allah'a döneceksin. Allah'a dönmenin yolları daima açıktır. Ve o yol masiyet yolundan daima çok daha geniştir. Firavun'un önünde, Ebu Cehil'in önünde dahi son nefeslerini verdikleri vakte kadar bildiğimiz ve bilmediğimiz kafirlerin en irilerine, en irilerinin önünde dahi son nefeslerine kadar tövbe kapısı açıktır. Tövbe kapısı bütün kapılardan daha geniş bir kapıdır. Tövbeyle Allah'a giden yol, insanın izleyebileceği bütün yollardan daha geniş ve daha sağlam bir yoldur. O yolu izlemeyi her zaman ve her fırsatta ihmal etmemek lazım. Hükümdar, yine artık her şey ayan beyan ortaya çıktı. Yusuf Aleyhisselam'ın tertemiz olduğu, ona yapılan ithamların hiçbirisinin gerçekle alakalı olmadığı, hükümdar tarafından da görülünce açık seçik bir şekilde diyor ki وَقَالَ الْمَلِكُ اُتُونِ Kral, onu bana getirin, ben onu kendim için has bir ...görevli bir... ...vazifeli edineyim. O benim... ...has görevlim, has... E, ...vezirim, has... Şey, ...has efendim sadrazamım... ...başbakanım her neyse... ...olsun diyor. Felemme <gülüyor> kellemehu... ...yine az önce bahsettiğimiz... ...uzun haşviyat yok. Yusuf Aleyhisselam geliyor... Çıkıyor zindandan Hükümdarın huzuruna çıkıyor Onunla konuşuyor Yusuf Aleyhisselam Ona anlatacaklarını anlatıyor Hatta şartlarını söylüyor Nereden anlıyoruz? Hükümdarın verdiği cevaptan anlıyoruz <gülüyor> Bugün Sen Bizim nezdimizde hem muktedir hem güvenilir bir kimse oldun diyor. Yani biz sana istediğin yetkileri, iktidar yetkilerini tamamen verdik onlara müdahale etmiyoruz. Mekinin manası budur. Biz sana en azından senin yetkin alanın içerisinde sana müdahale etmiyoruz. Hem de biz sana sonuna kadar da güveniyoruz. E, hem bana imkan veriyorlar hem bana güveniyorlar. Böcek böcek koyup da benim ne yaptıklarımın icraatını ne yaptığının olduğunu da ayrıca takip etme ihtiyacını görmeyecekler. Ne? Böcek? <gülüyor> <gülüyor> böcek her zaman var. İki ayaklı böcekler var. Çok ayaklı böcekler var. Şimdi yani burada bunu şunun için söylüyorum. Bazılarımız işin itidalini veya kantarın topuzunu halk arasındaki tabiriyle kaçırıyorlar. Kimimiz diyor ki ben onlara hiç şart koşmadan bana makam versinler, idare ederim diyor. Kimisi diyor ki hiçbir şekilde onların emri altında veya onların mekanizmalarında Görev alınmaz diyor. Bana göre Kur'an-ı Kerim özellikle Yusuf Aleyhisselam kısası ikisini de söylemiyor. Diyelim ki Yusuf Aleyhisselam yeryüzü hazineleri üzerine göreve getirildi. Bu alanda mevcut düzenin hükmü geçerli değil. Çünkü mekiğindir. Ona imkan ve iktidar verilmiştir. Aynı zamanda emindir ona güvenilmiştir. Yani Yusuf Aleyhisselam en azından sınırları belli bir alanda kayıtsız ve şartsız kendisi tam yetkilidir. Yani Yusuf Aleyhisselam o alanda ifade yerindeyse kendi şeriatını uyguluyor. Dininin gereklerini uyguluyor. Peygamber olarak Rabbi ona ne emrettiyse ne etki verdiyse ne müsaade ettiyse onu kullanıyor. ...buradan hareketle şimdi bu benim... ...acizane kanaatim. Amerika'da, Rusya'da veya herhangi bir yerde... ...veya Türkiye'de de isterseniz diye ...bana size... ...herhangi birimize, bizim gibi bir Müslümana... ...deseler ki... ...gelin kardeşim... ...biz... ...hiçbir işinize karışmıyoruz. Hiçbir yetkinize müdahale etmiyoruz. Şu alanda... ...faraza sanayi alanında... Faraza eğitim alanında veya birkaçında kısmen veya tamamen ne yaparsanız yapın istediğiniz yapın size hiç karışmıyoruz bizim yasalarımıza bağlı değilsiniz Mekki'nin anlamı budur anayasamıza da bağlı değilsiniz bu alanda anayasada sizsiniz yasada sizsiniz veya sizin akidenizdir sizin inancınızdır yani burada Yusuf Aleyhisselam'a dedikleri gibi Bugün siz bizim nezdimizde imkan ve iktidara sahipsiniz ve biz size güveniyoruz. Denilirse bir Müslüman olarak o sınırlı alanda bile yetkiyi almakta şeran ben bir mahzur görmüyorum. Niçin? Çünkü biz daha azına kanaat ediyoruz zaten. Çoğumuz şurada memurdur, şurada tüccardır, burada şudur, burada budur. Zaten daha azını, biz sen istediğin yorumu yap, hikayedir o. İstersen bakkal dükkanı aç. İstersen üç arabalı, üç tane bisiklet tekerlekli araba domates sat. Sen sonuna kadar bu sistemin takibatı, baskıları ve yasaları içerisindesin. Onların dışına çıkamıyorsun ki. Burada seni dışına çıkartacak hem de. Sana müdahale etmeyecek. Yani akıl var, mantık var. Bunu kabul ederken ben kafir olmuyorum veya İslam'a aykırı hareket etmiş olmuyorum, zarurettir diyorum. Orada onca yetkiyle en azından sınırlı bir alanda İslam'ı tahkim etmek imkanıyla karşı karşıya kalıyorum veya böyle bir fırsatı buluyorum. Hayır bunu kabul edersem küfür olur diyecek birileri. İkisi de birbirinden mantıksızlık. Öbürü bu uç, öbürü bu uç. Yusuf Aleyhisselam'ın yaptığı bu. Onu doğru anlamak lazım. Ne birilerinin söylediği gibi Yusuf Aleyhisselam bakanlık kabul etti. Hayır bakanlık yapmadı Yusuf Aleyhisselam. Buna ne derseniz deyin. Hangi bakan yasaların veya anayasanın üstündedir? Hiçbiri. Ama Yusuf Aleyhisselam burada mekin ve emin ifadesiyle ki ileride bunun, bunu vurgulayan daha başka buyruklar da görecektir. Mekin ve emin ifadesiyle o zamanın Mısır yasalarının da anayasasının da Üstüne veya onların dışına çıkmıştı. Üstüne dışına çıkmıştı, çıkarılmıştı. Yusuf Aleyhisselam onların dışındaydı, onlara tabi değildi. Kendi kendisine tabi ifade yerindeyse, kendi yasalarına, kendi dinine, kendi hükümlerine tabi değil. O zaman diyor ki Yusuf Aleyhisselam, o halde madem siz bana imkan ve iktidar veriyorsunuz, o zaman için Mısır için en hayati mesele hangisiydi? İşte bu rüyanın delalet ettiği konunun gerçekleştirilmesiydi. Kale cealni ala ard <gülüyor> Allahu Ekber. Beni yeryüzünün hazinelerinin başına getir. İnni hafizun alim. Bana güvenmekte haklısın. Ben bu işi hem iyi hıfz ederim, iyi korurum. Zapturapt halkına alırım. Hesabını, kitabını, girdisini, çıktısını çok iyi bilir. Hem de ben bu hususta iyi bilgi sahibiyim. Burada Hz. Yusuf kendisinde olmayan bir özelliği söylemiyor. Bazılarının yaptığı gibi gereksiz tevazuada girmiyor. Çünkü karşısındaki o tevazuu anlayamayabiliyor. Onun için İslam alimleri der ki, maslahat gerektirdiği takdirde insanın kendisindeki meziyetleri abartıya kaçmamak yani yalan söylememek şartıyla ortaya koymasında bir sakınca yoktur. Hatta yerine göre gereklilik vardır. Şey değil. Bunu işte Yusuf Aleyhisselam böyle beni yeryüzünün hazinelerinin başına getir diyor. Ben çok iyi koruyorum. Yani gıdaları, bunların muhafazasını ve benzeri diğer hususları çok iyi muhafaza ederim. Ve bunları nasıl yapacağımı çok iyi bilirim. Şimdi bu okuyacağım 56. ayeti kerime de zaten az önce yaptığımız Yusuf Aleyhisselam'ın yasaların da anayasanın da üstünde olduğunu, onların dışında olduğunu göstermesi açısından önemli açıklamalar ihtiva ediyor. Gör ki ve kazalik mekkena yusufa fi'l ard yetebauu minha haythu haythu yasha. Cenabı Allah Yusuf Aleyhisselam'ın bu yaptığını onaylıyor. Ve ona vermiş olduğu imkan ve iktidarın bir göstergesi olarak takdim ediyor ayet-i kerime bize. Diyor ki: "Ve kadalikem mekanna li Yusuf fi'l art, İşte böylelikle biz Yusuf'a yeryüzünde imkan verdik. Yer hazırladık, imkan hazırladık, iktidar verdik. "Yetabaywa minha haytu yasha." O o arzın dilediği yerine kendisi konar ve göçerdi. Dilediği yerde otururdu, dilediğini yapardı manasına. Nereye isterse öyle giderdi. Bugün burayı teftiş etmek istiyor. Yarın öbür tarafı ıslah etmek istiyor. Bir başka bir gün öbür tarafa düzen vermek istiyor. Düzenlemek istiyor. Neyi isterse onu yapabiliyordu diyor. Çünkü Cenab-ı Allah bu imkan ve iktidarı Yusuf aleyhisselama vermişti. O da yeryüzünde dilediği gibi tasarrufta bulunuyordu. Tıpkı Süleyman Aleyhisselam hakkında kullanılan ifadeleri hatırlatıyor. O da diyor biz rüzgarı Süleyman'a musakhar kılmıştık. O da onu istediği yere götürebiliyordu diyor. Rüzgar onu istediği yere götürüyordu. Yusuf Aleyhisselam da istediği yere gidiyordu. Nusibu bir rahmetine menneşe ve biz rahmetimizle rahmetimizi dilediğimize isabet ettiririz. وَلَا مُدِعُ اَجْرَ muhsinin iyilik yapanların, ihsan edicilerin, güzel amelde bulunanların mükafatını da boşa çıkarmayız. Yusuf Aleyhisselam her durumda Allah'ın takdirine bir mümince, bir peygamberce ne yapmıştır? Göğüs germiştir. Gereken sabrı, gereken teslimiyeti göstermiştir. Ve âcırü'l-âhireti <gülüyor> hayrun lillezîne âmenû ve kânû mükafatı ise iman edenlere ve hayattayken takvayı elden bırakmayanlara daha hayırlıdır. Daha hayırlıdır. Biliyorsunuz İsrailoğullarının ilk atası veya büyük atası kimdir? Yakub aleyhisselam. Akumalese selamın da bir unvanı İsrail'dir. Yusuf Aleyhisselam'la İsrail oğullarının ifade yerindeyse kavim olarak hayatlarındaki seyir çizgisi değişik bir noktaya geliyor. Artık çölde yaşayan İsrail oğulları Yerleşik bir hayata hem de devletin üst kademelerinde yetkin bir konumda oldukları halde ne yapacaklardır? Orada yerleşeceklerdir. Ve artık e, Filistin, Kenan topraklarından efendim, nereye geleceklerdir? geleceklerdir Mısır'a geleceklerdir, orada çoğalacaklardır. Onun için Yusuf Aleyhisselam, İsrail oğullarının hayatında bir dönüm noktası, İsrail Oğulları tarihinde bir dönüm noktası Musa aleyhisselam da bir başka dönüm noktasını temsil ediyor. Ve ca ihwatü Yusuf. Fedahalu alayhi fa'arafuhum ve lehu munkirun. Yusuf'un kardeşleri geldi. Onun huzuruna girdiler. Kendisi onları tanıdı. Ama onlar onu tanımadı. Tanımıyorlardı. Buraya geçmeden önce bu kısacık ve son ayet-i kerime, yani az önce gördüğümüz ayet-i kerime üzerinde biraz daha durmak istiyorum. Diyor ki, Evvela Vela nudû ecral muhsinin." Bu güzel ve hayırlı iş yapmak noktasında Müslüman için son derece motive edici ifade erdeyse bugünkü dille söyleyecek olursak gayrete getirici bir ayet-i kerimedir. Ne yaparsan yap hiçbir iyilik kaybolmaz. Tıpkı Zilzal suresinde söylediği gibi ve başka ayetlerde dile getirildiği gibi. فَمَنْ يَعْمَ الْمِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَا Zerre ağırlığı kadar bir hayır işleyen onu görecektir. وَمَنْ يَعْمَ الْمِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَا Zerre miktarı bir şer işleyen de onu görecektir. O halde aziz kardeşlerim, bazen insan beziyor. Neden beziyor? İyilik yapmaktan beziyor. Nasıl? Nasıl? İyilik yapıyorsun, bazen teşekkür almıyorsun. İyilik yapıyorsun, bazen hiç, iyilik yaptığın kimse hiç oralı olmuyor. Dönüp sana teşekkür bile etmiyor, ne güzel ediyorsun bakışıyla bile memnuniyetini ifade etmiyor. Hatta bazen iyilik yapıyorsun, kötülük görüyorsun iyilik yaptığın kimseden. Bütün bunlar bizleri iyilik yapmaktan alıkoymasın. Hatta daha fazlası bile. İlk hadisesini, Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemize iftira hadisesini biliyorsunuz. Bu hadiseye misbahin üsase diye Ebubekir radıyallahu anh'ın bir akrabası da karışıyor. O da ileri geri konuşanları arasına katılıyor. Konuyla alakalı ayet-i kerime nazil olup Ayşe radıyallahu anha validemizin temizliğini ortaya koyunca Ebubekir aleyhissalatu vesselam da bir daha ona İyilik yapmayacağına dair yemin ediyor. Çünkü o zamana kadar hep iyilik yapıyordu. Fakirdir diye. Ayet-i Kerime nazil oluyor. Sakın sizden fazilet sahibi olanlar, fazilet sahibi ve kendilerine bolluk verdiğimiz, geçimlerinde bolluk verdiğimiz kimseler, muhtaç kimselere ve akrabalara nafaka vermeyeceklerine dair yemin etmesinler. Rabbinizin size mağfiret etmesini sevmez misiniz diyor. Allah Allah. Seviyoruz ya Rabbi diyor. Yemininin kefaretini ödüyor. Hemen mistaha önceden yaptığı nafakayı aynen devam ettiriyor. Ne diyor kıyame suresinde kıyame suresinde galiba ve innemâ nutaymukum livejhillâh لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا Biz size Allah rızası için yediriyoruz. Sizden ne karşılık bekliyoruz ne de bir teşekkür. İslam'ın insanı getirdiği fazilet makamına bakınız. Erdem budur kardeşler. Bunun peşinde olalım. Ne olursa olsun iyiliğin arkasını bırakmayın. Halk bunu çok basit bir şekilde ifade etmiş. İyilik yap, denize at. Balık bilmezse halık bilir. Var mı bunun ötesi? Halık biliyorsa yetmez mi? Yetiyor. Kimin için yapıyorsun sen? Onun için mi yapıyorsun? O halde o biliyor, hiç merak etme. Onun için yapıyorsan maksadına ulaşırsın et. Hiç merak etme. Birilerinin senin iyiliğini görmesi veya görmemesi hiç fark etmez ki. Bir hadis-i şerif var ki, bu konuda hatırıma gelmişken onu da hatırlatayım. Çok etkileyici gerçekten. Bir gün diyor, birisi gizli bir sadaka vermek istedi diyor Aysa Aleyhisselam. Sizden öncekiler arasında. Ve geceleyin kalktı, sadakasını bir hırsıza verdi hırs olduğunu bilmiyor tabi. Sabah olduğu insanlar bu gece hırsıza tasadduk edildi diye konuşmaya başladılar. Adam yine ben bu gece yine gizli bir sadaka vereceğim dedi. Yine bir sadaka verdi. Çok affedersiniz bir fahişeye verdi diyor geceleyin. Sabahleyin insanlar konuşmaya başladılar. Bu gece bir sadakaya tasadduk edildi. Yine bu gece bir sadaka vereceğim dedi. Geceleyin yine verdi bir zengine isabet etti. Sabahleyin insanlar bugün bir zengine tasadduk edildi diye konuşuldu. Adam kendi kendisine şöyle düşündü. Dedi ki belki e hırsız bundan ibret alır, kendisini iffetini korur, bir daha başkasının malına göz dikmez. Fahişe kadın belki bununla düşünür ve kendi iffetini korur. İhtiyaç dolayısıyla haşa o yola tevessül ediyorsa der ki bak demek ki bu yola başvurmadan da bu rızık gelir diye düşünerek bu işten belki vazgeçer diyor. Zengin de diyor belki geceleyin aldığı bu sadakayla sadaka vermediğini hatırlar utanır sadaka vermeye başlar. Yani... Siz bir iyiliği gerçekten Allah için yaptıysanız, elinizde olmayan sebeplerle o sadaka yerini bulmasa bile, o iyilik yerini bulmasa bile Allah bir şekilde onun bereketini halk eder. Siz hiç merak etmeyin. İşi o bırak. Siz üzerinizde yapın. Çok etkileyici bir hadis-i şerif gerçekten. Şimdi bize birisi dese ki ya bir fahişeye sadaka ver. Olur böyle bir şey vermeyiz falan filan. Evet doğru vermeyiz. Fakat öyle olduğu çıktı. Veya zengin everdik zengin olduğu ortaya çıkalım. O sadakamız boşa gitmez ki. Biz özellikle zengin verelim diye vermedik. Ama bunun böyle bir yorumu da var. Sen yapacağını yaptın. Rabbin için o iyi niyetini korumaya devam et. Artık yapacak başka bir şeyin yok. Rabbinin o güzellikleri senin sadaka vermen güzel bir iştir. O güzellikleri güzelliklerle neticelendireceğine imanını sürdür. Cenab-ı Allah buna kadirdir. Dikenden gül yaratan Cenab-ı Allah bundan da bunu yaratabilir. Evet. Dolayısıyla bir... ...insanlar veya dünyada yaptığımız iyiliklerin karşılığını görmek gibi bir derdimiz olmasın. Karşılıkları çıkmıyor diye de hiçbir zaman üzülmeyin. Üzülmeyin. Benim gençliğimde... ...ya bu kadar konuşuyoruz, nutuk atıyoruz, bilmem ne ediyoruz falan filan... ...yoruluyoruz, acaba boşa gider mi, gitmez mi, netice... Falan ümitsizleşecek gibi olursun. İnanın birkaç sene geçmedi Rabbim bu sözlerden beni utandırdı bu düşüncelerden. Ummadığınız bir yerde semeresini gördük. Öğrenciliğinde komünist olan bir öğrenci beni düğününe konuşma yapmak için davet etti. Oğlum diyorum ben değişmedim. Hocam ben değişti ben sen değişmediğini biliyorum diyor. Ben değiştim diyor. Müslüman oldum diyor. Müslüman oldun diyor. Onun için hiç Allah'ın işine karışmayın. Her birimiz üzerimize düşeni yaparsak dünya bir başka güzel olur. Ama biz genelde başkalarının eksiklikleriyle çenemizi yorarız, kalbimizi yorarız, zihnimizi meşgul ederiz ve böylelikle şeytan bizi güzelliklerden alıkoyar. Çünkü bunu yaparken kendimiz tatmin oluruz. Bende o kötülükler yok demiş oluyoruz zımnen. Kendimizi temize çıkarmış oluyoruz. Hazreti Yusuf Halbuki böyle yapmadı. Yusuf Aleyhisselam ne dedi? Ve mea uberrihu nefsi dedi. Allah birlikte ben nefsimi temize çıkarmıyorum dedi. Bu budur. Aman dikkat edelim. Her vesileyle. İyilik yapmanın yollarını arayalım. İyiliği de dikkatli yapalım. Dünyada bir netice beklemek gayesiyle de iyilik yapmayın. Allah için yapın. Allah dilerse dünyada da neticesini halk eder. Dilerse ahirette de. Dilerse her ikisinde de. Nerede dilerse. O ona ait. O ona ait. Allah'ın işine karışmak yok. Biz kendi vazifemizi yapalım. Yeter. Zaten karışsak ne yapabiliriz ki? bir şey. Akıl işi de değil. Akideyle de doğrusu bağdaşmaz. Bir de Allah iyilik yapanların ecrini boşa çıkarmaz vele ecrul ahireti hayrül ve Ahiret mükafatı ise hiç şüphesiz iman edenlere ve takva sahibi olanlara daha hayırlıdır. Daha hayırlı. Nasıl hayırlı olmaz ki? Daha önce yine çeşitli vesilelerle söylemişti. <gülüyor> Dünya hayatında en meşakkatli, en bedbat, beşeriyet tarihindeki en bedbat insan getirilecek diyor. Cennete şöyle bir daldırılıp çıkartılacak. Sen meşakkat namına bir şey gördün mü denilecek. Vallahi ben meşakkat diye bir şey görmedim. Zorlu sıkıntı diye bir şey görmedim. İşte aradan bu kıtlık yılları Bulluk yıllarından sonra kıtlık yılları geliyor. Bunları anlatmıyor Kur'an-ı Kerim dediğimiz gibi. Bu kıtlık yılları geliyor. Kıtlık yıllarında Yusuf Aleyhisselam diyarında da bu kıtlık devam ediyor demek ki. Onlar da darlık ve sıkıntı içerisinde kalıyor. Mısır'da böyle bir uygulamanın, böyle bir icraatın yani... Muhtaç olanlara ihtiyaçlarını giderecek kadar belli bir ekonomik politikayla, belli bir ölçekte, belli bir miktarda kişi başına erzak verildiğine dair haberi alıyorlar. Bunlar da kardeşleri yola çıkıyor. Geride kendi aileleri var, öbür çoluk çocukları var, babaları var, anneleri var. Geliyorlar Yusuf Aleyhisselam'a. E küçük bir kardeşti o zaman kuyuya attıklar vakit. Belirtilerini unutmuşlardı. Zaten öyle çok böyle e, sevdikleri, bayıldıkları bir kardeş de değil ki. Siması büyüse bile gözlerinin önünden kaybolmasın, bakar bakmaz, senin bu çizgilerin bize Yusuf'u hatırlatıyor desinler. Hatırlamıyorlar. Ve câ'e ihvetu Yusuf, fedekalu aleyh, fe'arafehum, vehum lemmukirun. Daha önce de yine biraz işaret etmiştik. Vallahi edebiyatla uğraşan kardeşlerimizin eğer burada varsa veya yoksa fark etmez olanlar bilenler bileli değil. O kadar burada o kadar veciz edememeli fark etmiş. Bu kardeşini biliyor gerçekten bu kısacık ayı gelip. Şafesli Fadir'inde kardeşler var. Açlıktan hepsi belki efendim, bir deri bir kemiğe dönmüş. Yol yorgunluğu var. Ve bu yol yorgunlukları üzerinde ve Yusuf Aleyhisselam bunları tanıyor. Onlar onu fark etmiyorlar bile. Hem maddi manada hem ruhi manada mükemmel bir manzara var karşımıza çıkıyor. Tasvir var. Büyük bir hadise bu. Yine ayeti kerime anlatılacak birçok şeyi anlatmıyor. Tafsilatını vermiyor. Hemen nereye geçiyor? Ve lemma jahhazhum bi jahazihim. Yani demek ki ihtiyaçlarını arz etmişler. Yusuf Aleyhisselam onların ihtiyaçlarını makul karşılamış ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere onlara ne yapmış? Tahsisat çıkarmış diyelim. Bunlara şu kadar erzak verile. diye bir çıkarmış. Kendisinin emriyle bu hazırlıklar yapılmakla birlikte bizzat Yusuf Aleyhisselam yapmış gibi ayet-i kerime ifade kullanıyor. Çünkü o emrettiği için oluyor. Ve lemma jahazum bi Kardeşlerini yol hazırlıklarıyla hazırlayıp donatınca, azıklarıyla donatınca donattıktan sonra kale tuuni bi akhilkum min abikum. Babanızdan olma bir kardeşiniz var onu da getiriyor diyor. Niçin siz onu görmeden önce de ben bakın onun payını verdim.